İş yerinde çok yoruluyorum. E, yorulmamdan dolayı sadece namazların farzını kılsam e, acaba bir mahsuru olur mu demişler. E, zaten e, namazın üzerinde yani ismi belli. Farz namaz, vacip namaz, sünnet namaz. E, biz öncelikle farz olanlardan sorumluyuz. Yani burada e, hiç şüphe yok. Çünkü inna, sal inna salate كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمَن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Şüphesiz ki namaz belli vakitlerde e, kitab-ı mevgut, yani farz olarak kılınmıştır. E, farz kılınmıştır buyuruyor. O ayette bahsedilen namazlar e, beş vakitte kıldığımız farzlardır. E, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, bu farzlara dikkat edersek hem, e, bütün namazlarda aşağı yukarı hepsinde farzdan önce Mutlaka sünnet ve farzın sonraları kimi zaman sünnet kılmıştır. Yani bu farzın önünü ve arkasını sünnetlemiştir peygamberimiz tabiri caizse. Ne demektir bu? Ee, i̇sterseniz bunu e, deneyerek de, tecrübe ederek de, yaşayarak da görebilirsiniz. Mesela direkt olarak e, Allah-u Ekber deyin ve farzı kılın. Evet hocam. İnsan kendini toparlayamaz ilk anda. Yani ben mesela böyle anlıyorum. Ee, farza başlamadan önce insan bir ön hazırlık yapması lazım. Sünnetle açılış yapması lazım. Sünnet namazı kıldığı zaman namazda olduğunu ve namaz kıldığını hissediyor. Farza geçtiği zaman çok daha bir dikkat ve daha bir itina ile kendisini verebiliyor. Ee, bunu bunu tabi yapan peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla neyin nerede ne anlamaya geldiğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam ibadetinde kendisi şaridir. Yani o hüküm koyucu ibadetin nasıl olduğunu Allahu Teala'nın belirttiği şekliyle bize açıklayıp izah eden ve ibadet nasıl olacaktır bize gösteren odur yani. Dolayısıyla efendimizin Aleyhissalatu vesselam'ın peygamberimizin namazların öncesinde ve sonrasında kılmış olduğu o sünnetler bizim için bulunmaz bir hazinedir. Mümkün olduğu kadar, hiç mazeretimiz olmadığı takdirde, bir engelimiz olmadığı takdirde bir Müslümanın o sünnetleri haşa biraz ağır olmasın ama gereksiz görmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Evet, öyle Maazeret de görmemek lazım. Evet. Mazeret olmadıkça. Ama kişi mesela yolcudur. Veya seyircimizin dediği gibi ciddi manada hastadır, yorgundur, kılacak dermanı kalmamıştır vesaire gibi sebepler var ise ancak o sebeplerden dolayı kısaltabilir, farzını kılabilir ama bunu da asla asla Alışkanlık adet haline getirmesin yer, çünkü Peygamberimiz bir şey yapmışsa, çünkü ne dediyse o din oldu. Ne konuştuysa din oldu bizim için. Havasından, hevasından konuşmaz. Yaptığı iş Allah'la bağlantılıdır, vahye dayalıdır. Keyfine göre, kafasına göre yani bir şahıs değildir. Bir Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin değildir. O dinin sahibidir, yani tebliğcisidir. Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu vahye muhataptır. O vahyi bize anlatan insandır. Onun yaptığına karşı son derece dikkatli olmamız lazım. İnşallah hocam.